Mekke Şirk toplumunun kör cehaletinden 21. yüzyılın diplomalı cahillerine Enes Yelgün Mekke cahiliyesinde düzenli kurumlarla yapılan bir eğitim faaliyeti söz konusu değildi. Doğal olarak da insanların büyük bir bölümü okuma yazma bilmiyordu. Bilenlerse ya toplumsal konumları itibarıyla ya da kendi uğraşları sonucunda bu meziyete erişmişlerdi. Zaten toplumun o günkü hali de okuma yazmaya sadece diplomatik bazı işlerde ihtiyaç duyacak şekildeydi. Bu açığı kapatacak Mekke'nin eşrafından olan insanlar da mevcuttu. Halk ise dini ve dünyevi meselelerle alakalı bilgi eksikliğini farklı şekillerde gidermeye çalışıyordu. Örneğin, genellikle sıkıntılarına çözüm bulmak için gittikleri kâhinlere, bilmedikleri herhangi bir mesele hakkında malumat sahibi olmak için de başvurabiliyorlardı. Şirk toplumu için bu kesin bir bilgi kaynağıydı. Aynı şekilde ehli kitaba mensup kişilere de kitap sahibi olmaları nedeniyle farklı bir göze bakıyorlar ve zaman zaman onlara da danışıyorlardı. Bu işi direkt Yahudi ve Hristiyanlara giderek yaptıkları gibi bazen de ehli kitabın kaynaklarını okuyan Varaka bin Nevfer gibi kendi içlerinden olan insanlara giderek gerçekleştiriyorlardı. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem vahyin geldiği ilk anlarda yaşadığı durumun ne olduğunu anlayabilmek için Hatice annemizle Varaka'ya gitmeleri buna verilebilecek bir örnektir. Hiç şüphesiz şirk toplumunda bilgi akışını sağlayan en önemli mekanizma Mekke'de kurulan panayırlar ve orada söylenen şiirlerdir. Onlar okuma yazmı bilmiyorlardı belki ama Allah subhanehu ve teala tarafından bahşedilen müthiş bir ezber yeteneğine sahiptiler. Bir dinle işte yüzlerce beyitlik şiirleri ezberleyebiliyorlardı. Özellikle hac mevsimlerinde kurulan panayırlarda şairler dini, dünyevi ve ahlaki meselelerle alakalı şiirler söylüyorlar. Vermek istedikleri mesajları bu vesile iletip bir nevi kamuoyu oluşturuyorlardı. İnsanlar da bu şiirleri ezberleyip bilgi eksikliklerini kapatmaya çalışıyorlardı. Kısaca çizmeye çalıştığımız bu tablo bize şunu anlatıyor. Mekke toplumu hakiki manada bir cahiliye içerisindeydi. Dünyalarını imar edecek, yaşam standartlarını yükseltecek, hayatlarını kolaylaştıracak, kültürel seviyelerini etraflarındaki uygarlıkların seviyesine çıkartacak bilgi birikiminden yoksundular. Ama bundan da önemlisi, hem onlara hem de medeniyet düzeyi yüksek o günün imparatorluklarındaki halklara, Cahiliye toplumları denmesinin sebebi, Allah subhanehu ve Teala hakkındaki bilgisizlikleriydi. Onlar, Allah'ı tanımıyorlardı. Ona şirk koşarak ibadet ediyorlardı. Vahiyle aydınlanıp, Rablerin doğru bir şekilde tanıyıncaya, bu vesileyle, yeryüzünün efendileri oluncaya kadar cahiliye bataklığında debelenmeye devam ettiler. Kitap ve sünnet ışığında cehalet kavramının ne olduğunu incelemeye devam ediyoruz inşallah. Daha önce Allah'ı tanımama, ahiret gününden yoksun ve dünyaya endeksli yaşama, günahlara meyletme hallerinin cehalet olarak isimlendirildiğini gördük. Ayrıca bunların hepsinin günümüz okullarında var olduğunu da örneklerle anlattık. Allah subhanehu ve Teala izin verirse, bu yazımızda da birkaç noktaya değinip cehalet kavramını incelemeyi tamamlayacağız. Kitap ve sünnete muhalif dostluk, düşmanlık anlayışı cehalettir. Dostluk, düşmanlık, Kur'an ve sünnetin öngördüğünden ne kadar farklı olursa, kişinin imanı da o oranda olumsuz etkilenir. İnsanın, ben iman ettim demekle, imanının tamam olmayacağı muhakkak olmakla beraber, imanın sıhhat ve kemal şartlarına da dikkat etmesi gerekir. İşte bu sıhhat şartlarından bir tanesi de, Müslümanın sadece İslam'ı ve Müslümanları sevmesi, şirkten ve müşriklerden de nefret edip, onlara düşmanlık beslemesidir. Elbette bu dostluk ve düşmanlığı nasıl olacağının tafsilatı var. Fakat biz konuyu genel hatlarıyla özetleyen bir ayet aktarıp, daha sonra da açıklamaya çalıştığımız cehalet meselesiyle bağlantısını zikredeceğiz. Dostluk, düşmanlık konusunu şu ayet özetler. İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, Muhakkak bizler sizden ve Allah dışında ibadet ettiğiniz şeylerden uzağız. Sizi tekfir ettik. Yalnızca Allah'a iman edinceye kadar bizimle sizin aranızda düşmanlık ve kin ebediyen baş göstermiştir demişlerdi. Mümtehine Suresi 4. Ayet İbrahim'in aleyhisselam babasının dahi bu topluluk içinde olması onu, ayette belirtildiği şekilde kin ve düşmanlık göstermesinden alıkoymamıştır. Allah'ın kullarına merhameti sonsuzdur. Kitabında bize dostluk, düşmanlığın nasıl olması gerektiğini göstermekle yetinmemiştir. Aynı zamanda bu anlayıştan çok da az bir sapma halinde dahi ne olacağını da yine peygamberleri üzerinden örnek vererek öğretmiştir. İşte o örnek Nuh'dur aleyhisselam. 950 senelik davetine sadece kavminden değil ehlinden de karşı çıkanlar olmuştu Nuh aleyhisselamın. Onlardan bir tanesi de oğluydu. Artık azap hak olup da helak, önüne gelen her şeyi sürüklemeye başlayınca, bir avuç mü'min gemiye binip selamete erdiler. Bu sırada Nuh aleyhisselam, selden korunmaya çalışan oğlunu görünce, fıtri duyguları kabardı ve Rabbine niyazda bulundu. Nuh, Rabbine dua edip dedi ki, Rabbim, benim oğlum da şüphesiz benim aile halkımdandır. Senin vaadinse elbette haktır ve sen... Hakimlerin hakimisin. Hud suresi 45. ayet Aldığı cevapsa, konumuza ışık tutacak nitelikte. Allah buyurdu ki, Ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü onun işlediği salih olmayan bir ameldir. Öyleyse bilmedin bir şeyi benden isteme. Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Hud suresi 46. ayet Evet, mesele çok net. Allah belirlediği dostluk, düşmanlık anlayışından azıcık bir sapma ihtimalini dahi cahillik olarak tanımlıyor. Öyleyse Allah'ın sev dediğine düşmanlık, düşman ol dediğine yakınlık apaçık bir cehalettir. Kur'an'ın cehalet dediği bu durum, körpecek zihinler bilgiyle aydınlansın diye gönderilen günümüz okullarında en bariz şekliyle vardır. Şeriatı, halifeliği ortadan kaldıran, İslami yaşantının her zerresine karşı çıkan Allah subhanehu ve Teala düşmanlarından bu kurumlarda övgüyle bahsedilmekte, onlara muhalefet edip de şeriatı savunanlarsa, düşmanlık besletecek her türlü sıfatla beraber anılmakta, zihinlere böyle nakşedilmektedir. Bir insanı sevmek için Müslüman olması ölçü değildir bu eğitim sistemine göre. Ölçü, Türk olmak ya da yumuşatılmış ifadeyle TC vatandaşı olmaktır. Hatta bazen bu sıfatlar bile sevgiyi hak etmek için yetmiyor. Illaki bu rejimin bekası geleceği için çalışmak gerekiyor. Tabii doğal olarak Türk veya TC vatandaşı olmasına rağmen sisteme muhalif fikirler benimseyen kimselerde düşman sınıfına dahil oluyor, hain, gerici ve benzeri sıfatlarla damgalanıyor. Kendi vatandaşları için dahi böyle sınıflandırmaya giden ve bunu çocukların zihnine kazımayı amaç edinen bir eğitim sistemi. Başka devlet ve milletlere nasıl bakar? Elbette onlarda Müslüman olsun ya da olmasın TC rejimine destek verdikleri müddetçe dost, çıkarlar çatıştığındaysa amansız düşmandır. Nuh aleyhisselam vesilesiyle öğrendiğimiz gerçeği tekrar ederek bu başlığı bitirelim. Hangi ırktan, ülkeden ve mevkiden olursa olsun Müslümanın dostu sadece Müslümandır. Düşmanıysa müşriklerdir. Vele ki bu müşriklerle aynı ülkeyi ırkı veya aileyi paylaşsın. Bu anlayışı ters yüz eden herkes cahildir. Bu inanıştan başka bir inancı yaymaya çalışan bütün kurumlar, adları eğitim yuvaları olsa da asıl itibariyle cihalet merkezleridir. Ahlaki tüm bozukluklar cahillik alametidir. Yakub'un Aleyhisselam birçok çocuğu vardı. Hepsine ilgi göstermekle beraber, Yusuf'a aleyhisselam ayrı bir sevgi besliyordu. Diğer kardeşler bu durumdan hoşnut olmuyor, şeytanın kışkırtmalarıyla kıskançlık damarları kabarıyordu. Babalarının sevgisinin sadece kendilerine has olması gibi bencilce bir düşünceye kapılıyorlardı. Bu düşünce onları Yusuf'tan aleyhisselam bir an önce kurtulma kararı almaya itti ve bunu pratiğe de döktüler. Kuyuya attıkları Yusuf aleyhisselam için artık yeni bir hayat başlıyordu. Allah, uzun yıllar sonra Yusuf aleyhisselamla kardeşlerini tekrar bir araya getirdi. Fakat bazı farklılıklarla, Yusuf aleyhisselam artık melikti. Kardeşleri ise o melikten erzak talep etmeye geliyorlardı. Onlara yardım etmeme, hatta hatta onları cezalandırma gücü olmasına rağmen, Yusuf aleyhisselam böyle bir şeye girişmedi. İlk önce kardeşlerinin ihtiyaçlarını gördü, daha sonra da kendini tanıtıp hepsini affetti. Önümüzde iki tablo var. İlkinde kıskançlık, vesveselere her daim kapılarını açan zihinler ve kalpler, bencillik ve sonucunda zulüm. Diğer taraftaysa, onca mazlumiyete rağmen af, merhamet, hoşgörü. Bu iki tabloyu bu kadar belirgin şekilde birbirinden ayıran şey ise, Yusuf aleyhisselamla kardeşlerinin beslendiği kaynaklarının farklılığı. Yusuf aleyhisselam, ilmin bizzat kendisi olan vahile yol alırken, Kardeşleri bundan habersiz bir halde, şeytanın vesveseleriyle hareket ediyorlar. İşte bu halleri, Yusuf aleyhisselam tarafından cahillik olarak adlandırılıyor. Yusuf dedi ki, siz cahillerken, Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz? Yusuf Suresi 89. Ayet Şimdi yüzümüzü bugünün ilim yuvaları olarak gösterilen okullara çevirelim. Acaba bu okullar, Yusuf aleyhisselam gibi vahiy ile beslenen fertler mi yetiştiriyorlar? Yoksa kardeşleri gibi bencil, kıskanç ve daha birçok olumsuz vasfı üzerinde taşıyan fertler mi? Önemli olan senin başarılı olmandır. Bunun için ne yaparsan mübahtır. Diğer insanlar seni ilgilendirmez diye özetleyebileceğimiz anlayış, eğitim hayatı boyunca bu çocuklara verilmiyor mu? Bugün eğitime yön verenler ne yaparlarsa hemen Avrupa'daki sistemi örnek gösteriyorlar. Peki şu anda Avrupa'nın durumu nasıl? Oradaki eğitim tezgahından geçen gençlerde ben duygusu o kadar güçlü ki, hayatının büyük bir bölümünde ona destek olmuş ailesini bile ilk fırsatta terk edip yalnız yaşamaya başlıyor. Hayatta elde edeceği birikimleri, en yakındakilerle dahi paylaşmamak için böyle çaba gösteren eğitimli bir fert, acaba diğer insanlarla nasıl muameledir? eder? Bu ahlak ve vahyin nurunun aydınlatmadığı günümüz okullarının cehalet merkezi olduğuna dair sadece bir örnek. Daha birçok ahlaki bozukluğun menbaı olan bu mekanları, ilim yuvaları olarak görmekte ayrı bir çelişki olsa gerek. Allah'ın emirlerini umursamamak cehalettir. Musa aleyhisselam zamanında bir cinayet gerçekleşmişti. Fakat bu eylem faili meçhul olarak kaldı. Makdül'ün ailesi, Musa'ya aleyhisselam gelip katilin bulunmasını istedi. Allah da subhanehu ve teâlâ, birçok hikmeti fiil gerçekleştikten sonra ortaya çıkacak olan bir sığır kesin emrini verdi. Bakara suresi 67. ayet Yaşadıkları onca zulümden, senelerce içinde bulundukları zelil hayattan ve firavundan onları kurtaran Allah, kolayca yapılabilecek bir emir vermişti. Fakat fıtratları ters yüz olmuş olan bu kavim, Allah'ın emirlerini ilk önce önemli önemsiz olarak kategorize ediyor, sonra da önemli gördüklerine güçlerinin yetmediğini söyleyerek sorumluluktan sıyrılmaya çalışıyorlardı. Aynen cihat emri verildiğinde peygamberlerine, orada kuvvetli bir kavim var, senle Rabbin gidin, savaşın dedikleri gibi. Maide Suresi 24. Ayet Önemsiz gördükleri emirleri işlerine gelmediği müddetçe yapmamak için, her türlü yola başvuruyorlardı. İşte Allah'ın bir sığır kesin emri de, onlara göre gayet önemsiz bir emirdi. Umursanıp da yerine getirilecek türden bir şey değildi. O yüzden meseleyi cıvıklaştırıp, sorumluluktan kurtulma hesapları yaptılar. Bir zamanda Musa kavmine, Allah size bir inek boğazlamanızı emrediyor deyince, bizi alaya mı alıyorsunuz dediler. O da, cahillerden olmaktan, Allah'a sığınırım dedi. Bakara Suresi 67. Ayet Burada Musa'nın aleyhisselam cevabı bizim için önemli. Çünkü ayette Allah'ın emirlerinden kurtulmak için kaçak yollara başvurmak, onun dinini alay edilebilecek bir mevzu olarak göstermek, cahillik olarak tescilleniyor. Din en basit gibi gözüken konusundan en üst seviyelerde farz edilen meselelerine kadar bir bütündür. İslam'ı değil, küfrü ihya etmeyi amaçlayan bugünkü eğitim kurumları işte bu yönden de cehalet yuvalarıdır. Bir diploma alabilmek için görmezden gelinen emir ve nehilerin haddi hesabı yok. Hepsini anlatma imkanımız olmadığı için yaşadığımız toplumda kendilerini dindar olarak görenlerin, sözde önem gösterdikleri cuma namazı ve örtünme meselelerini örnek vermekle yetinelim. Ufak yaşlardan itibaren özellikle yaz aylarında ailesi tarafından cumaya götürülen ve bu amelin ne kadar önemli olduğu anlatılan çocuk, okul başlayınca ne yapar? Eğer cuma ders saatiyle çakışıyorsa, elbette ki ders tercih edilir. Hele hele sınav varsa, cuma kimsenin aklının ucundan bile geçmez. Cuma kılmazsan Allah affeder, ama sınavı kaçırırsan, öğretmen affetmez gibi, nereden tutsan elinde kalacak bir anlayış devreye girer. Aynı şey kız öğrencileri için başörtüsü meselesinde ortaya çıkar. Her ne kadar günümüzdeki örtünme çeşidinin İslam'la bir alakası olmasa da geleneksel din algısı kız çocuklarını bu şekilde örtünmeye sevk eder. Fakat bunun istisnası okuldur. Eğer işin ucunda eğitim, daha doğrusu diploma varsa o zaman başörtüsü emri günün 6-7 saatinde görmezden gelinebilir. Şimdi bu iki örneği ve sırf okulda okuyabilmek için çiğnenen daha onlarcasını düşünelim. Karakterlerinin oturmaya başladığı bu dönemde taptaze zihinler bu çelişkiyi akıllarına nasıl kaydedecekler? Aynen şöyle. Evet, Allah'ın emirleri çok önemli ama bazen onlardan daha önemli şeyler de olabiliyor. Demek ki Allah'ın emirlerini duruma göre yapsan da olur. Okulda diploma için cumaya gitmeyen, yarın mesai saatine denk geldiği zaman da gitmez. Bugün eğitimi yarım kalmasın diye başını açan, Yarın işte çalışabilmek için ya da sevdiği ve evlenmeyi düşündüğü kimse için de açar. Artık Allah'ın emirleri onun için, zamana ve şartlara göre yapıp yapmama özgürlüğü olan basit şeylerdir. İşte okullarda doğrudan veya dolaylı olarak kalpleri Allah'ın emirlerine karşı umursamaz hale getiren şeyle, Yahudilere cahil damgası vurduran şey aynıydı. Öyleyse cehalette de ortaktırlar. Sonuç, Müslüman hayatında sadece Allah'ı subhanehu ve Teala razı etmekle meşgul olmalıdır. İnsanların yaptığı Rabbani olmayan övgü ya da eleştiriler, kulluk yolunda mümini frenlememeli. Bu durum okul meselesinde de böyledir. Islah edici görünümündeki yol kesiciler, çocuğunu okula göndermiyor diye, çocuğun cahil kalacak, diplomasız yaşayacak gibi eleştirilerle onu etkilemeye çalışacaktır. Bizim için ölçü, insanların değil Allah'ın kime cahil deyip demediğidir. Allahsa bugünün eğitim kurumlarından kendini koruyanı değil, bilakis içinde bulunduğu şu haliyle günümüz okullarında eğitim görenleri cahil olarak vasıflandırmaktadır. Öyleyse bize düşen çocuklarımızı bugünün eğitim kurumlarından uzak tutmaktır ki cahil kalmasınlar. Notlar Son iki yazımızda yapmaya çalıştığımız şey, kitap ve sünnetin cehalete getirdiği tanım ışığında okulları tahlil etme gayretidir. O yüzden bu başlığın altına girmeyen ama şu anda okullarda var olan bazı küfür ve haramlara değinmedik. Putun önünde saygı duruşunda bulunma, şirk bayramlarına katılma ve benzeri bunlardan bahsetmememiz, onları yok saydığımız anlamına gelmemeli. İleride bağlantılı konular geldikçe o fiillere de değineceğiz inşallah. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Burada yaşadığı müddetçe iki temel görevi vardır. İlki asıl olan görevidir ki o da Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmaktır. İkinci görevse tüm insanlığın yaşantısını kolaylaştıracak şekilde dünyayı imar etmektir. Zaten bu yüzden Allah subhanehu ve Teala her insanı farklı şeylere meilli yaratmıştır. Eğer herkes aynı yeteneklere sahip olsaydı Dünyayı imar sadece bir yönden olurdu. Mesela bütün insanların tıp ilmine meraklı olduklarını hayal edelim. Dünyada belki hiç hastalık kalmazdı ama bunun dışında hiçbir alanda da gelişme olmazdı. Fakat Allah, merhametinden ötürü insanları farklı özelliklerde yaratmıştır. İnsan genellikle bu iki görevden ilkini unutmuş, hep ikincisiyle meşgul olmuştur. O yüzden Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılma görevini yerine getirmeden gerçekleştirdiği dünyayı imar çabası ona fayda değil zarar getirmiştir. Bunu daha iyi anlayabilmek için şöyle bir örnek verelim. İslam devletinin yapacağı bir uzay çalışmasını ve bu faaliyetin amacını düşünelim. Ne olabilir? Allah'ın görsel kitabı olan kainatı daha iyi tanıma, onun kudretine yakından şahitlik etme, insanlara fayda verecek, ve yeryüzündeki yaşamlarını kolaylaştıracak bilgiler edinme. Küfür devletlerinin bugün gerçekleştirdiği uzay çalışmaları ise, devletler arası gövde gösterisi, diğer devletleri ezme, elde edilecek bilgileri sadece kendi çıkarları için kullanma gibi amaçlar taşımaktadır. Bunların hepsi ise bırakın gelişmeyi, aksine dünyada çatışmayı körükleyici, fesadı arttırıcı şeylerdir. Halifelik görevini hakkıyla yerine getirmeye çalışan Müslüman Fert, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılma konusunda zaten gevşeklik göstermez. Bununla beraber, ikinci görevini yerine getirmek için de çaba sarf etmelidir. Bu da ancak belli bir bilgi birikimiyle olur. İşte asıl sorun burada başlamaktadır. Çünkü günümüzde cahili sistemler, bilgiyi kendi tekeline almışlardır. O sistemin içerisine dahil olmadan bu bilgiden pay almak çok zordur. Ama imkansız değildir. Müslümanın önünde iki yol vardır. Müslüman, kolayca kaçıp, son iki yazımızda halini anlattığımız eğitim kurumlarına girecek ya da alternatif yollar üzerine kafa yoracaktır. İlk ihtimalin, Müslümanın ismiyle yan yana zikredilemeyeceğini artık öğrendik. Öyleyse, ikinci ihtimal üzerine yoğunlaşmak gerekir. Allah'ın zorlaştırdığını kolaylaştıracak, kolaylaştırdığını zorlaştıracak yoktur. Biz niyetimizi halis kılar, Müslümanların işleriyle ilgilenenlerin ihtiyaç duyulan alanlarını tespit ettikten sonra, yapacakları yönlendirmelere göre hareket edersek, inşallah halifelik görevini hakkıyla yerine getirmiş oluruz. Dualarımızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamddır. Bu yazı Tevhid dergisinin 11. sayısında yayınlanmıştır.